Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzü min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti men men yudlil ve İtka ve atıyor. İnnallah ma alazin itka ve alazin hım muhsin Teala Azze ve Cel Fi Kitabihi İl Kereem. Awwabillahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani İslam. İla ahir el-ayah. azim ve Allahü Teala fi ayetin öte Ya iyi olanlar, amin ol ve Rasulü ile sonuna kadar. Ve Allahü Teala fi ayetin öte Ve Allahü Teala tehtakizu ilahi iki, inna ma huwa ilahum waheed, Okumuş olduğum Ali İmran suresi on dokuzuncu ayette. Allah indinde din ancak İslam'dır. Allah'ın kabul ettiği, razı olduğu dinin, İslam olduğu vurgulanıyor. Hepimizin bildiği ve iman etmeye gayret ettiği gibi. İkinci okuduğum ayette, Nisa suresi 136. ayette Ey iman edenler Allah'a ve iman edilecek esaslara iman edin denilir. Yani imanını gerçek anlamda hayatına taşımayan, imanını gönlüne hakim kılıp oradan bütün amellerine sirayet ettiremeyen kimselerin gerçek anlamda iman etmeleri emredilir. Nakil Suresi 81. ayette ise Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Denilir. Yani hayatınızda şirket küfre e, ve Allah'ın otoritesi gibi kabul edeceğiniz başka otoritelere, e, Allah'ı sever gibi seveceğiniz başka sevgilere, Allah'tan korkacağınız e, şeklinde korku duyduğunuz başka mercilere yer vermeyin. Başka hiçbir şeyi e, Allah'ı büyüttüğünüz, yücelttiğiniz gibi yüceltmeyin denilmiş olur. Sevgili kardeşler, işte Ramazan ayı geliyor derken, cehennemden azat olmak diye Resul-i Ekrem tarafından tarif edilen son üçte birine gelmiş oluyoruz. Ve bu akşam itikafında başlayacağı bir zaman dilimi oluşuyor. Evet, bu vesileyle inancımıza, ibadetlerimize, hayatımıza şöyle bir göz atalım, onları masaya yatırmaya çalışalım. İmanımızı ve dünya görüşlerimizi Kur'an ölçeğinde olması gereken şekliyle tekrar değerlendirelim. Tabir caizse bu Ramazan ayında iç dünyamızı bir check-up yaptırarak, kusurlarımızı tespit edip daha güzel bir insan olmaya gayret edelim inanç yönüyle tevhidi Müslümanlar olarak neye nasıl inanmamız gerektiğini Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den öğrenmek ve orada Allah neye nasıl iman etmemizi istiyorsa onların tümüne yeniden şeksiz ve şüphesiz inanmak durumundayız malum iman etmek demek inanmak kalple tasdik edip dille ikrar etmek yani dille mümin olduğumuzu söylemek ve organlarımızda da gücümüzün yettiği oranda imanımızı ispat edecek salih amel cinsinden davranışlara kökmek demektir İman, küfrün zıttıdır. Allah'ı hayatın merkezine koyup, Allah'la devamlı irtibatı koparmadan sağlamak, ona o şekilde inanmak, ona yönelmek, ona bağlanmak demektir iman. İman aynı zamanda bütün peygamberlerin, daha peygamberlik öncesinde olduğu gibi emin olmak, insanların güvenliğini sağlayacak Salih amel cinsinden davranışlarda bulunmak ve eliyle diliyle diğer organlarıyla insanlara zarar vermeyecek onların güvenini sağlayacak özelliğe girmek demektir tabi imanın aynı zamanda kelime anlamı olarak güvenen ve güvenilen anlama geldiğini unutmayacağız. Her şeyden önce Allah'a güveneceğiz. Allah'a güvenen samimi müminlere güveneceğiz ve ondan da önce güvenilir bir şahıs olmaya gayret edeceğiz. Güven hem insanların bize itimat etmesiyle alakalı hem de Allah'ın ve diğer yüklendiğimiz e, sosyal hayatın bize yüklediği emanetlere e, hainlik yapmamak, güvendirilir olduğumuzu göstermek demektir. Ki mümin e, emaneti yüklenen, emanete ihanet etmeden onu e, yerine getiren kimse demektir aynı zamanda. O yüzden ee, önce bize devredilen e, İslam'ı tevhidi ölçüler içerisinde dost doğru bir şekilde anlaşılması ve yaşanması konusundaki dinin emanet olarak bize yüklenilen hususunda e, biz de diğer nesillere daha güzel bir şekilde devretmek o emaneti ehil ellere teslim etmek durumundayız. Aslında İslam devleti de bir emanetti. Bizden öncekiler sahip çıkmadılar. Bizler de kaybettiğimiz malımızı yeterince almak için gayrette bulunmadık. O da emanetlerden biri tabii ki. Ama bize verilen sağlıktan, mal ve mülkten, organlardan, ve daha sahip olduğumuz bütün yetenek ve imkanlardan da e, emanet bilinciyle sorumlu olduğumuzu aslında bunların hiçbirisinin bize ait olmadığını e, geçici zaman içerisinde imtihan edilmek üzere emanet edildiğini unutmayacağız benim param dediğim şey aslında bana ait değil e, vaz eden hoca kardeşimiz bahsetti benim ilmim dediğim şey aslında bana ait değil, onun bir emanet olması, nereye nasıl ne şekilde kullanılması gerektiği ile imtihana tabi tutulduğumuzu unutmayalım. Diğer konularda öyle. İman aynı zamanda kabuldür ve reddir, sevgidir ve bozdur, dostluktur ve düşmanlıktır tek taraflı olarak ele almak yanlıştır. Reddetmeden sadece bazı şeyleri kabul etmek şirk ehlinin imanıdır. Putları, putperestleri, tağutları, zalimleri reddetmeden iman batılın karıştığı hak gibi olur. Bu müşriklere ait bir imandır yine iman sadece sevgi değil her şeyi kabul etmek değil aynı zamanda buzdur. Allah'ı sevmek Allah'ın sevmemizi istediklerini sevmek Allah'ın düşmanlarına karşı da düşmanca tavır almaktır. Vela ve beradır dostluk ve düşmanlık iman aslında bir iddiadan ibarettir onun ispatı Bizim hayatımız boyunca göstereceğimiz salih amellerle ortaya konulur. İman kalplerde hapis hayatı yaşayacak, böyle sessizce kalacak, kimde olduğu belli olmayacak bir e, belli belirsiz bir nesne değildir. Kalbe giren iman önce kalp sahibini canlandırır ve hayatı da anlamlı kılacak başkalarının gönlünü de etkileyecek bir e, aktif özelliktir. Günümüzde iman ettiğini söyleyen nice insan, imanın ne olduğunu bile bilmemekte, e, sokak röportajlarına baktığınızda şehadet kelimesini doğru dürüst söyleyememekte veya anlamını nice insanın bilmediğine şahit olmaktayız. Kaldı ki şehadet kelimesinin anlamını bilmek, onu hayatın bütün e, açılımlarıyla onu değerlendirmediğimiz, Allah'ın bak dediği yerden bakmadığımız, gör dediği hususları görmediğimiz durumda, e, Kur'an'i bir esaslara tümüyle gönlümüzü vermediğimiz bir durumda kişiyi mümin etmeye yetmeyecektir. Yusuf Suresinin 106. ayetinde ifade edildiği gibi, insanların çoğu şirk koşmadan iman etmemektedir. Yani imanlarına şirk karıştırmakta, geçersiz bir imanı, şirkle beraber bir imanı içermektedir. Dolayısıyla affedilmeyecek bu suçu işleyen insanlar, kendilerini ve çevresini kandırmaktadırlar. Ee, mümin olmak özellikle e, Kur'an'ın manasını e, okuyup ona inanan kimseler açısından e, çok zor değildir. Ama İslam'ın hakim değil, mahkum olduğu yerlerde mümin kalmak ve özellikle mümin ölmek kolay bir durum olmasa gerektir. İmanımızı Allah'ın razı olacağı şekilde değerlendirmek için Kur'an'la sağlamasını yapmak zorundayız. Ve hayatımız boyunca imanımızın test edildiğini unutmamak, Kur'an'ın emrettiği gibi ancak müminler olarak, Müslüman olarak ölmeye çalışmak bizim temel görevlerimizden olmalı. Kur'an e, hiçbir ayetinde müminlerin cennete gideceğinden, iman edenlerin cennetlik olduğundan bahsetmez. Ya iman edip salih amel işleyenlerin cennete gideceğinden bahseder. O yüzden e, sadece kuru kuruya iman ettim demek, salih amele dökmeden e, kişinin mümin olduğunu ve cennetlik olduğunu göstermez. İman ağaç gibidir, kökü kalpte, gövdesi akılda, dalları organlarda, meyvesi de amellerdedir. İmanın beden ülkesinde iktidara gelmesi, şeytanın iktidarını sona erdirmesi için hayatı boyunca imanını amel yönüyle ortaya koyması gerekir. İmanı devletten önce kendimize, gönlümüze, evimize, iş yerimize hakim kılmamız gerekiyor. Evine şeriatı getiremeyen sokaklara, devlete hiç mi hiç getiremez ve bu konuda da samimi olup olmadığı ortada olur. Evet, din olarak Allah'ın razı olduğu tek din olan İslam'ı seçtik, beğendik. İyi de İslam'ı ne kadar hayatımızda yansıtabiliyoruz. İslam teslim olmak demektir. Teslim olmak. Kime? Allah'a. Allah'ın kitabına. Başka, başka hiçbir kimseye teslim olmamak. Hevamıza bile teslim olmamak mecburiyetindeyiz. İşte bu dinin kurallarına teslim olmak. Allah'ın İslam'ı tanıttığı kitabına itaat ederek, boyun eğerek ortaya konulur. Biliyoruz ve inanıyoruz ki İslam hem inanç esaslarıdır, hem şeriat dediğimiz insanlar arası ilişkiler, hukuk düzenleridir, hem ahlaktır, hem yaşayış biçimidir, hem de ibadetlerdir. İnsan hayatıyla ilgili bütün alanları İslam kapsar, kuşatır. Tuvalete nasıl gidileceğinden bahsettiği gibi, tabi ki İslam devletine nasıl gidilir? İnsanlarla nasıl geçinilir? Putlarla, putçularla nasıl mücadele edilir? İnsan nasıl yetiştirilir? Elbette onların hükümlerini de bize öğretir ve cennetin yolu olarak sırat-ı müstakimin yolunu bize gösterir. Sevgili kardeşler, işte bu ölçüler içerisinde yaşadığımız hayat her alanıyla ibadete dönüşür, dönüşecektir. Uykumuzda, yediğimiz yemeklerimizde, yemek yemeden beklediğimiz zamanlarda eğer Allah'la irtibatı koparmıyoruz, Haramlara meyletmiyoruz ve kulluk bilinci içerisinde hayata bakıyorsak ibadet olacaktır. Zaten biz de ibadet etmek üzere, Allah'a kulluk yapmak için yaratılan varlıklarız. Namaz gibi, oruç gibi hususlar ibadetler açısından sadece birer durak mesabesindedirler namaz kılacak, oruç tutacak kadar bir zaman için yaratılmış değiliz. Günlük hayatlarımız ne ise neler yapmak durumundaysak onları da Müslümanca yerine getirdiğimizde ibadet etmiş olabiliriz, oluruz. Evet, önemli olan Allah için yapmak, Allah'ın istediğini yapmak. Allah'ın istediği gibi, peygamberin uyguladığı gibi yerine getirmektir yaptıklarımızı. O zaman dünya işi, ahiret işi diye bir şey olmaz. Para kazanmamız da, para harcamamız da, İslami ölçülere riayet ettiğimizde, aynı zamanda ahiret işi olur, aynı zamanda ibadet olur. Dolayısıyla e, laikler gibi dünyevi seküler bir iş, veya ahiretle ilgili bir iş gibi kategorize etme gibi bir problemimiz olmaz. O ibadetlerden biri de itikaf ibadetidir. Hoca kardeşimiz de kısaca durduğu gibi itikaf unutulmuş çok önemli bir sünnettir. Peygamberimizin Ramazan ayında hiç ihmal etmediği bütün Ramazanlarda oruç farz olduktan sonra yapa geldiği bir ibadet biçimidir. Önemli bir sünnettir ve hepimizin ihtiyacı olan nice özellikler vardır. İnziva yalnız kalmak, Hristiyanlardan tasavvuf yoluyla maalesef bazı Müslümanlara geçen yanlış bir anlayıştır. Şeytanla arkadaşlık demektir yalnız kalmak. O yüzden yalnız yolculuk bile tavsiye edilmez sünnette. Muhtekif inzivaya çekilen yalnız insan değildir. Allah'la beraber olduğu gibi yine bir camide yapılır. Cami ise müminlerin en az namaz vakitleri geldiği ve diğer itikaf yapan insanlarla beraber ee, yine insanlar için e, e, Allah'la beraber olunduğu bir zaman dilimidir yani Allah'ın evinde Allah'ın misafiri Allah'ın ikramlarına muhatap bir özellik söz konusudur itikafta cemaatle sınırlı da olsa yine beraberlik vardır ve cemaat için tebliğ ve ıslah için e, kısmen yalnızlık söz konusudur Evet, itikaf aslında monotonlaşmış günlük hayatımızı biraz değiştirmek, farklı bir yaşayışı tercih etmektir. Söz gelimi itikafda telefonsuz yaşayabileceğimizi, ona mecbur ve muhtaç olmadığımızı gösteririz. Günlük alışkanlıklarımızı terk edebiliriz. Efendim, keyiflerimizi, zevklerimizi, uyku düzenimizi rahatlıkla değiştirebiliriz. E, sporcuların önemli bir maç öncesi, e, kampa çekilmeleri gibidir. E, i̇şte karne e, alacakları bayramdan önce müminlerin e, itikafları, e, kendilerini güçlendirmek açısından e, bir kamp misalidir ve her türlü ibadetin kendisinde bulunduğu e, anaç bir ibadettir itikaf evet gönül aküsünü şarj etmek e, ve manevi gıdaların tümünden nasiplenmek demektir özgürleşmek demektir her türlü meşgaleleri e, önemsiz meseleleri e, gevezelikleri vesaireyi bir tarafa bırakmak zamanın israfına dur diyebilmektir. Nafile ibadetleri, teheccüdü vesaireyi yeniden hayatımıza geçirmektir. Hiç haram işlemeden günlerce hayat geçirmenin yolunu öğrenmektir itikaf. Sabır gibi, taat gibi şeylere nefsi alıştırmaktır. Ve nice özellikleri inşallah tadanlar bilir burada veya başka yerde itikaf etmenin mutlaka yolunu bulun. İdeal manada itikaf, Ramazan'ın son 10 gününde, bir camide, bir mescitte veya mescid hükmünde olan, Allah'a ibadet edilen bir yerde, ibadet kastıyla zaman geçirmektir. 10 güne fırsat bulamayan kişiler, ne kadar vakit bulabilirse cumartesi pazarları veya bazı geceleri, cumartesi geceleri gibi ayırabilecekleri kadar zaman ayırsınlar ve Allah Resulü'nün devamlı uyguladığı ve bizim için de gerçekten Allah'la irtibatımızı güçlendireceğimiz böyle bir nafile ibadeti ihya etmeye çalışsınlar inşallah. Ve bu şekilde arınmaya, nefsimizdeki arızaları gidermeye, hem vücudu oruçla tamir etmeye, hem de gönlümüzü, zihnimizi yaşadığımız cahiliyenin bize bulaştırdığı mikroplardan, pisliklerden temizlemeye zaman ayırsınlar inşallah. ısrarla tavsiye ediyor ve bu günlerin belki bir daha benzer şekilde gelmeyebileceğini kaybettiğimiz zamanların hasretini çekmeden değerlendirmenin bize yakışan bir özellik olduğunu unutmayalım. İnşallah bayram yapmaya hak edecek, Ramazan'a girdiğimizden çok farklı bir şekilde Ramazan'dan çıkacak güzellikleri yaşamış oluruz. Allah'ı razı edecek adımlar atmış ve hayatımızı daha güzel planlamış, programlamış, daha geçmişin de güzel bir şekilde muhasebesini yapmış oluruz. İnşallah bu konularda hassasiyetimizi göstererek Allah'a verdiğimiz sözde sadık kalan Tevhid ehli şuurlu müminler oluruz. Ela inne ahsen kelam ve eblagan nizam. Kelamullahi Meliki azizil Allam. kema Allahu Tebaake ve teala fil kelam. Ve iza kure kur'an Qur'an festemi ola lan sittulalekum turhamun. A'uzu billahi min ash-shaytanir <gülüyor> raje. Bismillahi r-Rahmani